Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur, o alemlerin Rabbi tarafındandır.